Günaydın Günay ay aydın aydın Günay, ay, ay, ay, günaydın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 Altın Satır Spor gündemini sunar Unutmayın et giren yere dert girmez Altın Satır aile kasabının Sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım Sizlerle Demircan abi günaydın Günaydın abi. Günaydın Demircan abi Alo, Alo buyurun Günaydın abi Şimdi başıma ölenlerden yine çok ödüyorum Demircan abi sadece bir tanesini Anlatın lütfen Hayır şimdi iki tane şey Hayır ben... Bir tanesini söyle, yarın öbürünü söylersiniz. Ama inan başka şey olacak büyük ihtimalle. anne. da zaman onu da erteleyeyim. Yerin başka şey, şey, şey olursa onu yarın iki tane söylersiniz. Bugünkü önce bir tane söyleyin. İlk önce o zaman bir tane, şimdi Bir tane ama bak, öbür o ola... bir tane şeyini, sonra bir tanesini, değil mi? Vaktimiz yok Temiz abi. He. Tamam. Şimdi Bir şey çarpan müşteri mağazana. Bak ama üçüncü şeye giriyorsun. Hayır, aynı aynı konuda soru soracağım. Tamam. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu bugün Galatasaray'ın maçı var. Tamam. Kim oynuyor? Bordeaux oynuyor. Bordo Bordeaux mavi lenti. Onda sonra, onda sonra diğer takımlarımızın maçları var Avrupaliklerinde. Doğru. Bir şey sormak istiyorum sana. Aynı konudan sormak istiyorum. Şimdi demeciğim az önce söylediğiniz soru değildi. Tam. Şimdi aynı soruyu soruyorum, tamam. evet, uzun bir soru yani önce bir açıklama var ondan sonra soru Tamam Peki soruyorum sana Bu kadar takımın içinde, Türk takımımızın içinde neden hiç düşündüğün mü Ankara gücü yok? Yok mu Ankara gücü? Yok, herhangi bir yabancı takımla şu anda bugün bu hafta oynamıyor. oynamayacak neden yok? Bunu hiç düşündüm ben Söyler misin bunu bana? Ben söyleyeyim mi? Söyle. iyi Bu... düşün. Ben çok düşün. düşünmeye gerek olduğunu düşünmüyorum Demircan abi. takım bunun teknik sebepleri yok. Teknik değil. Ankara gücü üstünde bazı oyunlar oynandığı için. Senin o cevabı verin ağzından öpüyorum ele. Demircan abi iğrençleşmeyelim lütfen. Ne oldu da? Ne oldu ne öpüyorsun sen ya? Ağzından. Ya git ya. O bayıkların bayıkların duruyor mu? Durmuyor Demircan Oray, O şey Nihayet başka birileri daha görmeye başladı. Demircan, ben bir soru sorabilir miyim? Ankara gücü üstünde. Nasıl bir oyun oynanıyor ki? Gitmiyor yurt dışına. Alkışlıyorum seni ne kadar alkışlıyorum. Cevabı alalım. De, ne cevabı? Soru sordum ben işte. Bu soru muydu? Evet nasıl bir oyun bu diye. Bunun bir cevabı var mı yoksa bu bir tavır mıydı? Soru soru demiyorum. Çünkü Demir konuşmamızı hatırlarsın. Hatırlıyorum evet de bu nasıl soru. Nasıl bir oyun oynanıyor ki Ankara Kucu bugün Avrupa'da değil? Ha öyle değil. Nasıl bir oyun oynanıyor? Nasıl bir oyun oynanıyor ki bugün Ankara Kucu değil? Evet. Avrupa'da. Ha ha. Ben alkışlıyorum seni. Soru ve. sordum demiyorum. Aslında Demir bir sürede oynuyorum bravo. Ne Demir abi? Bir cevap ver ya lütfen. Ne Bu oyunun içeriğini anlat yani. Neymiş bu oyunu açığa çıkaralım. Şimdi aga ha sen gerçeği sordun? Evet Demir abi. Ha ben de anladım ki yani oyun oynanıldığını biliyorsun <gülüyor> da. Ya, tamam. Orada kimler? Şimdi şöyle oyunlar oynanıyor Bir takım karanlık oyunlar oynanıyor. Ha karanlık, karanlık oyunlar, oyunlar oynanıyor. oynanıyor. Bir takım oynanıyor. Bir takım. Bir takım oyunların oynandığı bir gerçek ege. Doğru. Yoksa böyle mi olur? Dün nasıl Ciday Yakar'a oyun oynamaya gittiyse nasıl çirkin bir oyuna adet edildiyse adet de, alet aynı şekilde Ankara kocumuzun üstünde oyunlar oynanıyor. Bir şey Gaziantep Spor oynuyor mu Şeyde, Avrupa'da? Hayır. Onlarda da mı oyun oynanıyor? Sonra bir oynadık mı hiç? 2-2 berabere kaldı. Ay yani oynamayan bütün takımların üstünde oyunlar oynanıyor mu? Sadece Ankara Kuğusu. He. Sadece Ankara Kuğusu yerinde. Bugün Kayseri Spor nerede? Avrupa'da. Galatasaray nerede? Avrupa'da. Avrupa'da. Fenerbahçe, Avrupa. Beşiktaş Avrupa. Bundan nerede? Avrupa. Avru Trabzonspor Avrupa. Avrupa. Ankara Kuğusu. Maalesef. Maalesef. Maalesef bir takım oyunların oynandığı tek takım Hı. nerede? Şanlı Ankara Kuğusu sevgili seyirciler. Bakın zirayla kara üzerinde ne oyunlar oynandı? Ne oynanmış olabilir çocukların üstünde mi Can abi? Dün bu iki şerefsiz evden çıkarak mini mini biriler ilk okula giden cicilerin yanına girip onlara bir takım lafı atmışlar. Senin çocuklar mı? Benim çocuklar. E seninkiler oyun oynamış işte. Pis, pislik seninkilerden kaynaklanıyor. Beninkiler maşa maşa. Aynı oyunu, aynı karanlık, aynı çirkin oyunu oynayan tabluluğun işi bu. Nasıl Benim oyun bu? Çocuk... Hem takıma oynanıyor hem çocuğa oynanıyor. Nasıl oyun ben anlamadım? Bekacım, şunu çok iyi biliyorlar. Çok iyi. Senin ne? de en başında söylediğin gibi, en başında konuşmamızın, ne dedin? Demircan abi, senin... Bir şey oynanıyorum ben öyle bir şey demedim. De dedin. Ben demedim de dedim, öyle bir şey demedim. Ağzını öpeyim dedim. Hayır ben öyle bir şey demedim. demedim mi? Dedim. Şimdi de demedim demedim senin canım. söylediğin şeyi ama tabii ki senin de söylediğini ben tek söylüyorum. Bu benim fikrim değil sadece. Sevgili kezli. Beni eğer çökertebilirlerse içten ve dışarıdan Ankara Kucu Cemiyatını da çökertebilir anlamına gelir diye düşünüyorum. Bazı meczuplar. Bunları buradan alıyorum. Ben çocuğuma gitti mini mini birinci sınıfların kafasına şikayet atma dedim arkadaş? Ben mi dedim şikayete kalıyorsun? MÜHTÜFİRM ŞİL SÖYORUM! GÜN Günay, AY AY DIN DIN DIN DIN AY AY AY AY 820 20 saat tersinin sunduğu modern sabahlarında günün gazetelerine bakma zamanı bakıyorum bakıyorum gelmiş evet buyursunlar efendim Günaydın <gülüyor> efendim Günaydın efendim bizden de günaydın Bakıyorum sesleriniz soluklarınız bu sabah baya iyi <gülüyor> İyi bir şey getirdin ya 40 yılda bir, bir bal kaymak getirdin Bal kaymak mı? <gülüyor> ne o keçi boyunuzu getirsem daha mı mutlu olacaktınız burada? E, tamam yedik kesene bereket <gülüyor> tamam kapandık <gülüyor> Hayır, balkay kaymağı şimdi söyledik. Ee, yarın bir gün laf olur, ekmekleri de faal aldı Ekmek de getirdim, bazlama da getirdim. Sabah sabah diyor ki, şuradan bir ekmek alalım. Ben de... Sabah güne dediğim... ne yapacak? Çünkü çantasında bal kaymak olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorsun ha. Fahir'le mi geldin? Yok, Fahir böyle bir koluna taktı bir çantası. Bir kuşağım, var ya. bir kuşağımla geldim. Ha, bir terliklerini, koydu. Ha, terliklerini koydu. terliklerini Şiş şiş falan da koydu da, zamanında. O çantanın içinden bal kaymakçı. Çayı da demleyince ortamın sen... patronu oldu Fahir. Hakikaten Fahir. Bravo sana. Kralmışım be. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Kralmışsın Evet Oktay Bey, o zaman siz başlayın. Sesin gür çıksın bu sabah. Bundan sonra her sabah böyle. Her sabah besleyeceğim Hayır sizi. sen şöyle demi günaydın dedi. Sesin gül çıksın demesine demene hakkın yok yani demeye. Şöyle dedi. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> böyle fazla kaçırmışım. Bazlama ya. duruyor mu bu arada? Hadi. Duruyor abiciğim. Amerika'dan bir haber verelim o zaman hemen. Ee, Amerika'da Minnesota Üniversitesi'ni hepimiz biliyoruz. Minnesota ağrı kesici üreten bir üniversite. <gülüyor> Nasıl ya? Minnesota, Minnesota Plus diye bir yer var burada. <gülüyor> Burada yapılan bir araştırmaya göre e, genetik olan bir şey daha ortaya çıkmış. Yani her şeyi de genetiğe bağladılar var ya. E, bir dönem böyle gidecek. Otomatiğe Ondan bağlamanın sonra, adı oldu genetik yani. Onun da içinde bir şey bulacak. Bu sonra, hayda bütün genetik durumlar alt üst olacak. Her şey bundan sonra cücükten. İnandığımız şeyler i̇nsanın ya. cücüğü. İnsan da cücük cücükten. diye bir şey çıkmış ya. Şimdi Ama ne kadar güzel bir şey cücük. Genetik ne kadar saçma. Oysa cücük öyle mi? Cücük daha çok anladım. güzel. Mesela soğanın nesi var? Cücüğü, cücüğü var. var. Bak öz, en lezzetli. Cücüğü olan bir şey e daha söyle. Sarımsağın Sarımsak. da cücüğü var. Doğru. Teşekkür ederim. Keşke iki şey de seviyorduk. <gülüyor> Yani. hakkını kullanmış çıkmış Vallahi, genetik? Yani bir garip bir haberler artık neye inanacağımızı şaşırdık hep beraber biliyorsunuz ki. E, ne yaşlı sonra... teyzeler ne inanacağımızı e, şaşırdık. Gazeteler de öyle diyorlar, Plüton... bir böyle diyorlar. Yıllardır bizi Plüton diye kandırmışlar meğerse bu ortaya çıktı. Fareler peyniri sevmiyormuş. Bu, da ortaya, bu ortaya, ortaya, o çıktı. Da ortaya çıktı. ortaya çıktı. Artık de... yani e, sağlam bir zeminin üstünde değiliz. Değiliz. Biz zemin onu... kaygan. Onu anla Zemin kaygan. <gülüyor> tamam. Evet. Kaygan derken böyle Kayan yani kayan zemin. Bal kaymak Islağı gibi Yok ıslak zeminler kale budur <gülüyor> ve su döküldüğü için terlikte dolaşmayın kayar. Teşekkür ederim. Tembellik de genetik çıkmış. Doğru doğru. Ne olacak? Babadan oğula ve anneden oğla geçiyormuş Hayır. bazen bir tembellik iki isimle... babadan o. tembellik anneden oğla o krallık monarşide babadan oğla geçer benim bildiğim. Eğer bir yanlışım yoksa. Gün boyu kıpırdamak istemeyen bir takım insanlar var ya yerinde. Evet. Bunların aynen çocukları da Veya torunları da Bu şekilde oluyor Şimdi Buraya kadar bir şey yok Ama şöyle bir şey bulmuş Minnesota Üniversitesi Ağırı kesişinin yanında Şöyle demiş Eğer demiş Biz bu demiş Maddeyi ya yani bir madde salgılanıyormuş Hormonludur oh, mudur Nedir artık Eğer tam onun ee, Tam onun direği salgandı salgandığı anda artık kutupları eksilere çevirerek bunun tersine çevirebilirsek insanları manyak gibi bir şey yapabiliriz demek. Aynen öyle demişler. Tam bunu üretimini durdurduğumuz zaman insanları çalışkan hale getirebiliriz demişler ve bunun üzerinde çalışmaya başlamışlar ondan Hiç sonra, sonra şey Çal çalışan derken evet. Ro robot gibi mi olacak yani bulduğumuzu anlamıyoruz daha çok taş kırmalıyız gemilerimizle oynandı ha, ha, ha diye böyle şeyler elimizde kazmalarla dağlara mürecek çalışkanlık hapı pardon Elim ama orada. insanda dalak diye de bir şey var ya dalağımız şişerse Doğru. o zaman ne yapacağız Mesela bizim bir arkadaşımız vardı öyle Dalağa şişti maalesef ee, Önce hemen bal kaymak yedikten sonra <gülüyor> Çalışmaya başlamıştır da Ama yani genetikte bir yere dursaydı, kadar Genetik eğer dala şey yapmıyorsa Dokanmıyorsa Tamam ama dalağa dokandığı noktada Benim sınırlarıma girmiş sayılır O zaman bence bir dala kapı da çıkarılsın <gülüyor> Mesela ilk önce Tembellik kapını içtin Tamamen enerjik için çalışıyorsun ama yavaş yavaş dalakta şişme var. Şişme var. Hemen bir de dalak hapı. O şişkinlik indi. Şişkinliği aldı. Çünkü ne yapıyor? Su topluyor dalak. Öt gibi bir şey oluyor. Şişti şişti şişti. O hapı aldıktan sonra o dalak da attıktan sonra vücuttan işte. Yenecek ideal kıvam. İdeal insan. <gülüyor> Tam yenecek kıvamda da o dalak. Ya bir de yani oh. insanın genetik şeylerle çok da oynamamak lazım ya. Adamın huyu suyu da değişir aslında. Genetik ayar tutmaz. Tembel sonra. adam bir kere mesela şeydir yaratıcıdır. Onu Tembelli ben bir filmde ki... sevdim. Tembel adam yaratıcı olur diye. Böyle bir slogan vardı. Hangi filmdi o Fahir? Ya böyle adamlar iki tane adam <gülüyor> oturdukları nasıl şey yerde. Nasıl ilgili film sertin de. <gülüyor> ya şöyleydi. Adamlar oturuyorlardı. Televizyon seyretiyorlar. Bunlar tembel. Her şeyleri ayaklarına geliyor. Ama böyle bir sistem kurmuşlar mesela. Bir ip çekiyor. Orada aldır aldır aldır aldır. içerden mesela gazozlu içecek meşrubatlar geliyor. Efendim orada tam tuvaleti geliyor alttan bir sürgü çıkıyor alta giriyor falan filan böyle şeylerle yani düşünürsek güzel. bugün teknoloji dediğimiz her şey tembellik için çıkmış şeyler yani evet. doğru arabayı adam ben sırtımda niye kaya taşıyayım onun yerine araba yapayım diye araba bulmuş tekerlek bulmuş şimdi biz enerjik olursak bütün teknolojik gelişme duracak bir anda herkes kaya Ama bir hap atarım ben onu kendim yaparım Bilmem ne olur, ah petrol mü? Ne olacak arabayı iterim ben diye böyle manyak manyak hareketler atmaya başlıyorsun. O Doğru. tembellik bizi şeye itiyordu yani, gelişmeye itiyordu. Zaten bu tembellik hapı çıkarsa tam tersi bir hap da çıkar. Mesela ne ne azaldı tembellik gidince yaratıcılık, yaratıcılık hapı. Onun hapları var zaten. Yaratıcılık hapı dediniz ama onlar, onlar şey illegal, sana, onlar sana. saner değil, insanlar. illegal. Şu anda mı ileride illegal hale gelebilir o haplar. Gerçi ben o hapları kullananlarının da pek bir yaratıcı olduğunu da görmedim. Yani. Tabii işte onlar kendi dünyasında yaratıcı. Ama o dünyanın sonunda kaldırım kenarları var Oktay Demir'ciğim. Bu nasıl bir yaratıcı? Kendi dünyasında derken sanal ortamda yaratıcı. Mesela mesela sen şimdi dururken hiçbir ejderha geliyor mu aklına? Gelmez. Gelmez. Ama, ama mesela, mesela o ama... yaratıcılık hapından alırsan... Bir tane her ejderha, her ejderha, her tarafı ejderha olarak yok. Ve uçan ejderhalar. Ama, ama yani. yalan, yalan yani. Yalan, doğru. Öyle ejderhalar şey... uçamaz çünkü, <gülüyor> saçma bir şey olmaz değil mi? Evet. Ee... <gülüyor> Ay, bal kaymağın bir şey... Çünkü getirdiğin bal kaymağı da sırf kendi yedin. Ben ne yedim canım? Burası bırakılır mı, burası bırakılır mı diye. Daha biz yarısını yemiştik, tam çayımızdan bir alıyordum. Burasını bıraktınız mı ya diye. <gülüyor> Bize oyalamak için <gülüyor> bir de poğaça almış Ama ben tabi yemedim poğaça Yer miyim ben o numaraları Poğaç almış siz poğaça yiyin biz de Hadi Fahir ver bir haber daha Bir haber daha verelim maalesef Ha bak çok güzel haber var maalesef falan değil Hazır şey yiyecek konusuna girmişken Midye Günlerdir kimse midye yemiyordu. Sokakta midyecilerle ben yer yer konuşuyorum Midyecilerin abisi sayılırım çünkü ben Doğru sokağın napsını tutma özelliğini var senin Zaten diyorlar. Fahir'e Fahri Mardin vatandaşı şey verecekler. Yani. Şilt verdi.ler ve şehrin anahtarlarını verdiler Prensisi ee, <gülüyor> Şimdi içinde güzel. kimyasal maddeler var Efendim hormonlar var Şunlar bunlar var. Genlerinizle oynarlar. Bunları falan söylüyorlardı medyanın içinde. Genlerimle oynadılar. Ayar tutmaz oldum diye düşünenler varsa yanılıyorlar. Çünkü Tarım ve Köyşehir Bakanlığı kontrol etti. Yapılan araştırmalar neticesinde midyayı afiyetleyin. ister tavasını yiyin, ister dolmasını, dolmasını yiyin. yiyin, isterseniz çiğden yiyin. Hiçbir şey yok çünkü. Beklenen sınırın oldukça altında. Ben bir, hiçbir yok. bir bakan televizyona çıkıp midye yemeden bu açıklamana ikna olmam. O da çok ters bir şey ya O bir kere yapıldı ya Şimdi Başka mesela da. bir bakan televizyona çıkıp çay içince Herkesin evinde çay vardır da Gece vakti bakan çıktı Midye yedi milletin canını çeker Bunun hamilesi var şeyi var Doğru Doğru bak, Adam hep geniş şey kapsamlı düşünüyor yani Bu adam baba olduktan sonra çok uyarlı bir adam oldu ya yani. Midye nerede midye nerede süre... ee, Gece düşeceksin zaten gündüz midyeci bulamazsın ki Aa, Olur mu? Şimdi çeşmeye git plajlarda ayağına gelir midye Peki der. Ankara'dasın Mmm, hmm. Çeşme'de de çok soğumuş hava. Sezonu kapat plajları falan kapatıyorlar bir şey. Bütün sezonları ters terse <gülüyor> Üst üste yığılmışlar. Ciddi söylüyorum. Herkes biraz midye yesin. Midyeciden de bir yüzü gülsün ya. Adamlar kana alıyor. Teşekkür ederim. Çünkü ederiz, okullar abi. da açılıyor. Çocuk iki midye satacağım diye çocuğa kalem alacağım diyor adam. Yani biraz... okullar açılınca okul ürünlerine gitsin. Orada trilyonlar kazanır. Midye mi? A, Sen gördün küçük ilkokul çocuklarının midye yediğini. En fazla işte bu adam gibi turşu suyu içerler. Ne alakası var? O minicik ''Abi limon da limon'' öyle mi yiyecekler? İlkokul orada yaşamı öğreniyorlar. Oho. ''Açacaksın, sıkacaksın.'' <gülüyor> falan diye onlar böyle, <gülüyor> böyle inandı. Bir de... tane, iki tane ise doyar o şeyini kurtarır. Zaten abi soğuk meze olarak eve gidince yine sütünü içecek, vallahi ekmeğini yiyecek. Soğuk meze turcu... dediğin neyin yanında meze? Fava. <gülüyor> okul sonrası meze. Yani öyle bir şey değil. <gülüyor> Doğru, okul sonrası okul meze. Okul sonrası güzel böyle bir tabanı kaplayacak şekilde 2-3 tane midye şart diyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz ilk önce. Yanlış da olsa bir düşünce getirdiğiniz <gülüyor> için reklamlardan sonra devam. Günay, ay, ay, dın, dın, dın. Günay, ay, ay Güzel güzel parçalarımızı dinlediğimize göre. Londra Üniversitesi'nden ya da haber verelim o zaman hızlıca kısa bir Ol, haber. üniversitelerimiz de, sezon açılıyor diye mi? Tabi şimdi Üniversite. Üniversitesi'ne gittik şimdi Londra Üniversitesi. Tamam, Gönül koyar çünkü Londralar ortaya. Öyle doğru. İngiliz uşağı ya. Nöroloji uzmanını hepimiz biliyoruz. Nöroli, nöroloji. Sarah Jane Blackmore. Sarah Jane... Doktor kendisi yapılan araştırmalara göre, evet. doktorun yaptığı araştırmalara göre erken bunamayı engelleyen bir takım şeyler. Ama ortaya çıkmış. Ama bende engellenmiş o. Nasıl engellenmiş? Benim kafaya açtıklarında çip mi koymuşlar içine? Çip gibi değil. Ne? Böyle takoz gibi bir şey. İşte o bunama dediğim böyle beyne yayılan bir şey mi? Onu tıkayan bir şey mi? Ha bu üst üste biniyor. Loblar üst üste biniyor. O arka lob onun üstüne yığıldığı hmm. zaman Yapıyorsun. Ben de takoz var işte. Oraya girince güzel destek yani atmışlar. Yani ileride siz kendi kabahatlerinizi yemeye başladığınızda... Ben, ya yapmayın ya ne iğrençli yapmayın falan diye... Genç gibi aranızda dolaşacağım. Hadi ha. Bir yaşlının genç gibi aralarda dolaşmasına ben karşıyım zaten. <gülüyor> ben de insanların <gülüyor> yemesine karşı. Sen Hayır, de o, o zaman altını tutamayacaksın belki de. Çünkü o herhalde... Ama en azından bunun farkında olacağım. Altını doldururken biz kendi ürettiklerimizi tüketiyor de, konumuna geliriz. Yani çıkardıktan sonra çok affedersiniz. <gülüyor> Altını doldurduktan sonra ne yapacağını bilemeyeceksin. Evet. Ay bileceğim onu. Ne sen çünkü yalnızlık içerisinde olacaksın Yemedikten çok özür dilerim. Yemedikten sonra ne yapabilirsin? Çok özür dilerim. Sorabilir miyim ben? Pişik size? olur size ya. Aysa Öyle bir şey yok ki öyle bir teknoloji yok herkes kendi şeyini Fahir benim bildiğim kadarıyla Yok bu, bu, bu namussuz bu şey yapar bu arada Karıştırır bakın, mı? Bakın size tamam, ne getirdim diye etmezsiniz. Böyle bakın diye biz şey değiliz bu bir de Bal kaymakla beraber getirirse Fahir seni Fakir kesin musun davla? Fahir sen bana bir 50 yıl önce bir bal kaymak <gülüyor> getirmişti işte ben de sana şoka bella getiririm <gülüyor> Şaka mı baylarım şaka belleydi orada ben hemen atlayacağım tabi. Bulamanın e, çaresi maalesef takoz bunamanın değil yaşıyor oktay Doğru bulamanın yaşıyor. Karpuz yok. mu? Karpuz da değil. İncir mi? Yiyecek bir şey mi? Yiyecek bir şey mi? Ha incir yok <gülüyor> incir de değil. Yiyecek bir şey değil mi? Yiyecek bir şey değil. Şimdi ben sana söyleyeyim mi? Söyle bir, bakalım ben Uzman bir. Osmanlı ne diyor? Sevişin der. Evet. Tamam mı? sevişin o da Bol da sevişin mu? Yok abi. su için o da su. Mı değil? Değil. Su, su da mı diyor? Değil. Suda değil. Bir dakika. Kefir mefir falan diyor. Giyecek diye. Değil mi? Kefir diye bir şey yok. Başka. O zaman pamuklu giyin. Yunan. Sudokum? Hayır. Ha, ah. yaklaştı. Ege yaklaştı. Sudoku Bu çözü. Şey. Yani o da değil tam. Bilmece, bilmece. Cık, mesela bugün bir buna gitseniz, bilmece, bildirmece, dil üstünde kaydırmaca deseniz hemen adam melekeleri değişiyor böyle, hemen kafası çalışmaya başlıyor. Bu şöyle bir şey, iki kişiyle yapılan bir şey. Satranç. İki kişiyle yapılan o kadar mi? o kadar İki şey kişiyle yapılan aktiviteleri söyleyelim. Gü güleş mi? <gülüyor> masum değil deyince mi güreştin? E söyledi masum olmayanını da hayır dedi o anda. O da değil ki zaten. Niye hemen masum Sevişirken değil deyince... bulmaca çözmek ne o zaman? Sevişirken sudoku dokuçu Daha bunlar daha güzel. bunamayı engelleyici ben bir şey bilmiyorum. Bence bu, bu araştırma bence boşuna yapılmış. <gülüyor> Sistem çözülmüştür. Buyurun. E ee, dans etmek. Dans etmek mi? <gülüyor> Niye ne, hay dans hay ne dans edeceğiz? <gülüyor> ne yapacağız abi? Dans etmek, Arşan bulamayı mi? Milonga mı? Tango. Tango. Evet. Ay, evet. Tango yapmak. Ya bu, bu Bence olur. tango genç yaşta bunayanların işi. <gülüyor> ben bankada <gülüyor> yoğun bir iş günün ardından tango kursuna gidiyorum. İşte bu doktor Sara kızımız da ben sana söyleyeyim. O şeydir. Bir tango kursuna yazılmıştır. Ha orada. Da... etki, hocayla da ben şimdi bir araştırma yapayım diye. Hemen Hocam sonra... ben bir araştırma yapayım ama siz de söz verin. Önümüzdeki hafta bana lütfen şu şiş şişkoyu de, şu yakışık bir eş olarak verilme demiş. Şimdi e, doktor sana buraya gelemez ama buraya gelebilecek bir sürüden, bir sürü, sürü psikopat tangocu var var, <gülüyor> var yani. Ve tangocular böyle sivri burunla ayakkabılar gibi Ya bir tane vurdu bir mu? De topuklu. de topuktu. Yani ilk önce karnına sivri burunla buraya Allah diye yere yığılıyorsun sonra topuklarla Valla korkunç bir hadise. Korkunç bir hadise. Öyle çok linç vakası var tango camiasında. Neyse ki pek çok çift düğünden sonra tangoyu bırakıyor ki korkmamıza <gülüyor> gerek yok. O ben sadece bir düğünde bir hoşluk olsun diye yapılan Düğünde bir... hoşluk diye öyle bir şey olur mu yani? Müsemere yapar mı gelinle de daha Zaten geç... dünyanın parasını vermiş, masraf yapmış, davet etmiş o ama kadar sonra. Geç... Bir de ne şov yapacak? Geçtiğimiz akşam bir film vardı. Richard Gere'in. Ee, Jennifer Lopez TV'de ilk kez olan mı? Evet Aşka Davet diye TV'de <gülüyor> evet. ilk kez Yani dans ayrı bir şey Şeker'in Yani adam 45 kaç yaşlarındaydı orada Richard Gere gene bildiğimiz akça pakça saçlarıyla <gülüyor> e, gen Genç kızların Kalbini çalarken evli barklı koskoca Adam Danslı yemin ediyorum var. dans uğruna Yuvası evlirken, dağıldı da Ama dans birleştirdi yine ama Orhan Gere'in gençliğini de biliyoruz biz Tabii. Nefes nefese diye bir film vardı onun Çok güzel <gülüyor> Oradaki <gülüyor> kadıncağızı bir güzel. daha göremedik ama neyse O, o kadıncağız çok yaşlandı sonra Bilmiyorum o yüzden yani Dans edeceksek ya. illa tango mu yapacağız ya Geç karşılıklı güzel güzel oyna Koy deli Selim'ini Ondan deli sonra benim. Kadir ünlü, ürün şakasını Sen de oyna Koy bir de adım de. sayarak tango ettim Beş, altı. Bir de kendi özel danslarımız var lütfen Arap atı mesela Arjantin Koy değilim. Arap atını bugün burada Burak. oynamayan Arap, Arap, Arap atını Atım Arap'tır, Arap'tır beni. <gülüyor> İşte tamam ben onu öyle onu biliyorum Bilmeyenlere isterseniz bir iki kuple söyleyelim Gerek yok <gülüyor> <gülüyor> Söyleyelim ya çok güzel ben onu çok seviyorum Ben hatırlayamadım zaten Peki şeyi söyleyelim <gülüyor> Safiye'yi söyleyelim <gülüyor> Safiye ne ya Arap Aa, Safiye. Safiye Ar gelir Osman'ıma ar gelir Safiye'me karyola dar gelir işte işte bununla oyna. oyna. Uzakları yakaladınları sayacaksın. Uzakları yakalarken bir şey yaptınız Uzakları yakinen. Evet. E ee, o zaman ben de bir haber vereyim arkadaşlar. Ver tamam fay. yani. Tamam. Bundan sonra neyle dans ediyoruz? İki, Donla. Donla dans ediyoruz ve ya Osman Ağa'yla ya da neydi? Az önce Selimle. Selim veya Arap atı. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> de Arap Selimle. Ee, şimdi Manisa'ya uzanıyoruz. A, Arap <gülüyor> atı. <sakin. gülüyor> <gülüyor> Manisa'ya uzanıyoruz Manisa'da e, şu Okullar açılmış Böyle bıngır bıngır kaynıyor neden kaynıyor 466 yıllık genelek, genelek Değil tabi ki gelenek nedir Mesir, Mesir macunu şenlikleri o, Mesir macununa yolsuzluk girdi Mesir gelecek radyoya ya gelsin ya. Abicim sen sonra. sevmiyorsun diye biz seviyoruz Fahir'le onu. Kaplamam Seviyorsun çıktı. da sen bir tane yiyorsun. Fahir 7 tane yedi ya geçen sene. <gülüyor> e bir de onun pabuç yer gibi. <gülüyor> Öncesinde sucuk yemedi de ondan. Bu cevizli sucuk şeylerden. Ondan 2 tane verseydik uzunundan şöyle normal insan gibi yerdi. Gene okullar açılmadı önce. Manisa'dan birileri gelmeden çok önce güzel olur. mesilleri getirdik. Çok makbule geçer. Çok makbule geçer. Bir daha söylüyorum. Kaplamam çıkmasına rağmen valla 2 kutuyu bir yedim. Neyse... Olayımıza gelelim. Ağzının <gülüyor> içinde de gifti. Manisa Belediyesi ile Manisa Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği arasında başlayan kavga büyüyor. Zira e, mesir macununa da yolsuzluk karıştı. Ne olmuş ya? Ne bir yolsuzluk Vallahi belediye başkanı yıllarca festivallerde 10 ton macun dağıttık. Bu sene bize 10 ton dağıttık dediler. Kontrol ettik. 2,5 ton dağıtılmış. 7,5 ton eksiğimiz var. Hayda, millet Cemden. kırılıyor mesir macunu olmadığı için kırılıyor. Herkesin krize girmesi bu sene doğal. Bende de bir eksiklik var diyordum. Bir şeylik var. E, 7,5 ton bu sene ekstradan dağıtılacakmış. Nasıl peki? Adrese posta. Ölçüyorlar yani. Macunu mu? Hayır. Yani dağıtılanı nasıl şey yapıyorlar? Minaret atılıyor bunlar aşağıya. Valla herhalde bunun etki tepki diye bir prensibi vardır. Yani toplumdaki ha. haleti ruhiyeye bir bakıyorsun. Bu anca 2 ton ne? dağıtılmış. Geceleri Gece... dolaşıyor Tabii, bazı zabıtalar. Gecelerim böyle zor. Çünkü Düşün 1/4'üne inmiş. 1/4'üne <gülüyor> <gülüyor> inmiş. Bir önceki sene adam hatırlıyor kapalı. Manisa desen büyük bir coşku. Çok fener her... çalışmıyor. <gülüyor> Buradan bundan ölçüyor. Adam bakıyor sağa açılara fıldır fıldır Şu dönüyor sağa açılar. Yok ilk şey. Ama bu sene mi bakıyorsun. Herkezde bir muhur. Sesler durmuş. <gülüyor> ben anlamadım <gülüyor> durmuş, abi şimdi evlerden televizyon sesleri. Demek ki Olur, o, yok demiş. Mesir macunu az geldi. 10 ton dağıtılacağına 2,5 ton dağıtılmış ve 7,5 tonu bu sene mi dağıtılacak bir şey Parcını onlar piyasaya sürdü. Piyasaya tabii. Manisa dışında parayla satılıyor. O zaman binarelerden Bünareler, atılması e, gereken mesir marcını. içinde haberi yok mu bundan? Herkes bence geçen sene kim fazla fazla aldıysa. Topluma geri vermesi lazım. Yani. Toplum dediğimiz Manisa'ya buradan bir destek çıkma. Her sene nasıl Manisa bize destek çıkıyordu? Bu sene de bizim Biz artık Manisa'ya Manisa destek çıkmamız gerekiyor. Hadi diyoruz oraya bol bol. Ha şeyi götüremedik. Mısır macunu gönderemedik. Cevizli sucuk gönder. Pestil gönder. Bal kaymak yani gönder. Hiçbir şey gönderemiyorsan bal kaymak gönder arkadaş. Bir şey soracağım size. Şimdi ben çocukluğumu İzmir'de geçirdim ya. Evet. Bizde e, yaban bir espridir de. Yani ne? Işte. Ne oldu? Sen de Manisa'ya herhalde. falan <gülüyor> Derlerdi de. Ankara'da da Manisa'ya <gülüyor> mı gönderiliyordu? Bakırköy'e mi? İstanbul'da Bakırköy olduğunu biliyorum. Ben yani. de İzmir'den Manisa dendiğini hatırlıyorum. İzmir'de Ankara'yı hiç bilemiyorum tabii. Ve de 45 dakika İzmir Manisa arası biraz da onun da etkisiyle galiba. Yakın Biz oldu. Bize bir yere gönderildiğini ben hatırlamıyorum ya. Bizde genelde o kişi mesela ailede birisi varsa öyle hemen katletlileriz. <gülüyor> Aile içinde halledilirdi. Çünkü bizde kol kırılır yen içinde kayırılır. köy falan olabilir mi? Tahtalıköy dediklerimiz. De bizde... O başka bir şey dedim mi ya? O, başka bir tedavi. <gülüyor> <edeceğim>. Doğru. <gülüyor> Evet, evet buyurun efendim. Twitter'dan evet, 6 atıldı biliyorsunuz. Şey. bayağı. YTL evet, oldu. Bayağı, bayağı. Artık kimse YTL de YTL demiyor. YTL Türkiye'ye tanıtan insan şu anda karşında <gülüyor> duruyor. Evet Ege YTL'yi ilk ben kullandım. İlk siz tanıttınız. Maşallah çok başarılı tanıtmışsınız. Bugün hala YTL kullanılıyor. Yansmanı çok iyidir gerçekten. Evet. TL'den eser yok. Ve ben yani en büyük gelirimi de oradan kazanıyorum. Her basılan YTL'den 1 kuruş. Vay be. Çok Düşün artık hesabını size bırakıyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> Bu arada kimse YTL demiyor artık. Herkes TL'ye geçmiş kafalarda. Öyle bir gelişme var. Ayrıca, ayrıca. Ben TL'ye de YTL'ye geçemedim. Ben hala milyondayım. Milyon ve milyar hesabıyla ben. Doğru. Doğru. Bravo. Bunu da dilimden nasıl satacağım bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya ben esnaf adam olduğum için hani yavaş yavaş onu atmak zorundayım. Çünkü fatura. Biz fatura üzerinden çalışıyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> bunu yapmak zorunda kalıyorsun ama Tabii sizler. Geçen gün, evet. Geçen gün bir hesap yapılmış. Geçen gün bir hesap yapılmış. Ne kadar bozuk paramız var acaba diye. Türkiye olarak. Vallahi benim evde Gerçekten, bir şey vardı. 300-400 milyon liralık vardı. Beklenenden fazla ise ben çok büyük kavgalara hazırlanacağım artık. Şimdi ya, Vallahi bozuk biraz... para yok, bozuk para yok diyorlar. Bak kimlerin ne kadar var bozuk para? Beklenen dediğin ne olduğunu e, gene, bilmiyorum ama... Yani herkesin cebinde şu şey kadar bozuk para var gibi bir araştırma değil mi? Öyle. Ayrıca bankalardaki bozuk paralar... efendim. E, yoldaki bizim. bozuk paralar da dahil ama yolda mesela yerde kimseye görünmeden duran onu işte bozuk paralar O işte gayri sağ, dahil onu ne diyorlar kayıt dışı ekonomi dedikleri o işte. Doğru. Evet. Benim kavanozlarda duran çok kayıt dışı ekonomim var. Benim var ya, en son kavanoz ben onları harca harca 50 milyon liraya kadar inmiş. <gülüyor> yani evde 50 YTL'lik çok affedersiniz bozuk param hazır. Şimdi buradan bunun da veriyorum ben. Gramaj olarak mı söyleyeyim bozuk paranın miktarı neyse, Gramaj olarak mı? Değer olarak. Mı? Değer olarak söylersen daha mantıklı rakamlara ulaşabiliriz diye. Bence gramaj olarak. Vallahi ikisi de çok mantıklı rakamlar değil. Kaldı ki rakam değil yani. Şöyle bir şey 8,5 ton bozuk paramız var. Gramaj evet. olarak. Nerede 8, tonaj olarak. 8,5 ton çok az bir rakam ya. Saçmalama. Nasıl az bir rakam? Hayır. Habi benim o kavanoz var ya. 5 kilo olmuştu en son. Doğru ya o 5 kiloysa 8.5 ton Doğru. az oluyor. E tabi ben gibi Biraz bir kaç tane gerçekten. psikopat var öyle para toplayan. Ağustos sonu itibariyle. Bir 10 kilo da bende var yani. Düşün. Sırf ikinizin 15 kilo oldu zaten. 8.500 15 eşittir. Yani şimdi adam başına 5 <gülüyor> kilo bozuk para tutulabilir yorsa. Evet. Yalnız bu tabi kavanoz ağırlığını hesaba katmıyoruz. 5 kilo. <gülüyor> Demek ki 200 kişi 1 ton tutuyor. Hı <gülüyor> hı. Yani 8,5 ton, ton çok az bir üretim. 1600 kişi bir şey yapsa, tutumlu olsa piyasada bozuk para kalmayacak mı? Yalan söylüyorlar işte. İşte bankalardaki Ama de daha. Ama şöyle demişler. Bilmiyorum bu cümlenin içinde bir şey var mı? Vatandaşların cebinde taşıdığı bozuk paranın ağırlığı 8500 ton. 8500 dedin nokta. Şimdi 8,5 ton 8500 ton mu oldu? 8,5 ton yazıyor başlıkta. Altta da haberin içinde 8.499 ton diyor. Hangisi doğru? Bence alttaki. Alttaki bence de, bence de alttaki. 8.500 ton mu yani? Hı -hı. Evet canım. O millet olarak batacağız ya. Aha. Ülke Var. olarak yavaş yavaş çökeriz yani. Çok doğru. ağır bir çünkü denizlere doğru batıyoruz. 8 buçuk ton neyse daha de. hafif paralara geçelim. Milletin kamburu çıkacak. Evet. Valla değer olarak Ağustos sonu itibariyle 1 milyar 662 milyon 264.969. O rakamları yan yanına nasıl 969 mu? 969. Bir kuruşu niye şey yapmamış, çıkarmamışlar onun yuvarlak hay hay, bo, diye. bozuk para miktarı. Miktar tek, yani. tek tek sayılıyor Adet. değer olarak diye değil. E, sayı olarak böyle. Bozuk paraların tutarı 567 milyon 602 bin 199.10 YTL. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz soktaş. <gülüyor> Ve sonuçları son gelişme almak için tekrar bağlanacağız. Kisis sonuçları açıklıyorum. Tam bileti çıktı. Bu para te tebrik ediyorum. Faiz bey ayı resmi var orada. Bakıyorum ilginizi çekti. E, kutup ayısına Latin sürprizi. Hoşuna gittiyse. Çok hoşuma gitti. Anlat. Ona bir penguen. tango kursuna mı yazdırmışlar? <gülüyor> ona bir penguen vermişler. San Francisco hayvanat bahçesi. Ne sen Afrasası. bunu al ye mi demişler? Ya Çok özür dilerim de. Penguenle latinin ne alakası var? Ya bir saniye. Latin'dir belki pen penguen. Latin Orada... neymiş? Şeker dolu penguenler. Latinler hep şeker dolu penguen yemiş. Bizde mandalina şekeri vardı eskiden. Hayır. Horoz şekeri vardı. Evet. Tam, tam Bunlarda tam, tam. Da, da penguen şekeri var. Anladım. Onu da onunla yedirmişler. O da o oh, sen ben selamet. Çok teşekkür ederim abi. El hareketleriniz bittiyse. <gülüyor> <gülüyor> Reklama geçmek istiyorum. Buyurun. Günaydın. Günay ay ay dın, dın, dın. Günay, ay, ay. Radyo tümürasını olan sabahlar devam ediyor. Sevgi'ye dinleyiciler buyursunlar efendim. Buyuralım bir araya geldik tekrar. Ee, gazetelerden çok önemli bir iki atladığımız haber var. Sonra bize kızıyorlar. Tamam, Niye bunlar buyurun. verilmedi diye. Buyurun Fahir o zaman. Ee, biliyorsunuz e, artık ne derler güvenlik şeyleri en üst sınıra çekildi. Güvenlik şeridi evet. Evet, evet. güvenlik şeritleri. E, bunun neticesi olarak da artık e, havacılıkta yepyeni bir çığır açılıyor. Bundan sonra uçaklarda tuvaletlere kamera ve ses sistemi konulacak. Böylelik... sistemi biraz iğrenç. Kameradan bir rahatsız değiliz de. Valla sistem gizli kamera ve mikrofonların bağlandığı Hayır. bir bilgisayarla. E... İkisinden biri konulsun bence. İkisi birleşince biraz iğrenç oluyor. Hakikaten yani. Ya sen... ses konulsun ya. Mesela kibar bir hanım tuvalete gidiyor. Evet Görüyorsun. Herkes heyecanlanıyor. Şimdi pilot kamerayı açacak. Uçakta herkes seyredecek. Bacaklarını falan göreceğiz diye. Ama daha tuvalete girer girmez artık. Ne kadar çirkin ne kadar bir de, soğursun şimdi bir Şimdi şöyle bir şey var yani kısa süreli yolculuklarda böyle bir şey olmuyor ama e, özellikle Deniz e, aşırı Deniz aşırı evet Oktay deniz aşırı dediğimiz yolculuklarda <gülüyor> atıyorum buradan 12 saat Amerika'ya gideceksiniz Evet, e, Yolda e, yiyip içiyorsunuz bunun ikramı var. E, yolculuk stresi bir taraftan. Tabii. Ondan sonra oturduğunuz yerde ne oluyor? Gaz. Şimdi ama orada kadını da suçlamamak lazım. Kadının hiç suçu hiç yok canım. Yani e, mikrofon koyma, koyulmasa orada hiçbir, ama hiçbir bir problem olmayacak mı? şey. Ama Siz... görüntüden de tam anlaşılmıyor bazen. Yani yanlış yönlendirmeler olabiliyor. Bence görüntü iyi bir fikir. G görüntü bence de olabilir. Çünkü yani mesela... Görüntünün Sen görüntü rahatsız. derken düşünüyordun Oktay? Görüntü kafanda nasıl bir görüntü canlanıyor? Onu bilse açıklar mısın bana? Kama... Bir tane değil herhalde. De. Kaç açtı. tane kamera var değil Tabii, mi? Tabii çok çeşitli bir açalım. Bir tane kapıyı açar açmaz karşında olur. Evet. Bir tane e, oturduğun yerde olur. Oturduğun yerde derken klozette. Klozetin karşısında. Karşısında. Sen otururken hı -hı. şey yapıyormuş. Yakın çekim yüz yakın yer. çekim. Yüz yakın çekim evet. Ondan bir tane sonra... de herhalde klozetin içinde olması lazım ki. Hayır. Oraya bomba mı attın bir şey mi attın. Adam çünkü şöyle bir şey yapabilir. Yani bir problem olabilir. Adam orada ihtiyacını gideriyor gibi gözükürken. Belki Ardol Moratov kokteyli hazırlıyor. Hı hı. Bunu nereden bilebilir? Molotov yani diye endilleri mi yetiştik? İkacını gördüğümü görmedim diye. <gülüyor> Hayır yani yapmak zaten. Musluğun dibine konulabilir mesela <gülüyor> elini yıkarken. Musluk derken pardon. çok özür dilerim. Musluk derken Daha o sanat de. musluğu. Hayır. <gülüyor> Normal el yıkama musluğu. El yıkama musluğu Nure. Ne anlaşılacak ki orada? Ha ellerini yıkıyor mu yıkamıyor mu? Çünkü o da mi? insanların toplu sağlığıyla taşım... oynamak da benim için bir Terör. son terördür. Sonuçta uçak da bir toplu taşıma aracı değil mi? Doğru. Çünkü <gülüyor> bazen tutunuyorlar böyle. Evet. Evet. Evet. Oraya başkasını tutuyoruz. Ve ben o personelin özellikle uçaktaki personelin e, bu konuda daha hızlı... Yetkilere daha... arttırılsın bence. Ne gibi? Uçak, sopa. Sopa mı? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? 12 saatlik şeyde mumu'a çevirirler vallahi de. Peki bir şey soracağım. Ama bu e, mesela o... birkaç tane kamera var ya. Hı -hı. O birkaç tane kamerayı şey yapmak için yönetmen olacak mı? Yoksa Marketing mesela 3 of... tane farklı şey mi, görüntü mü gelecek eş zamanlı olarak? Yoksa mesela böyle sinema gibi böyle şey, sinematografik bir mı diyorsun bir şey e, Rejim masası var mı yok mu diyeyim. Yani mesela düşün? evet. Bir numara falan filan böyle bir seçen bir... Var. O da pilot evet. zaten yani ilk orada. başta pilota bağlı. Çünkü bir otomatik pilota bağlayınca pilot zaten işsiz duruyor. Ee, Doğru. Yani boşa yani boşa çık orada. Var görüntü seçsin bir şey yapsın. Orada da mesela şey diyordu. Ve o bir anı olarak da verilebilir bence uçaktan inenler. Ver ver yolculara kavun ver. Orada eğleniyorlar işte kavunu veriyor arkasından. Bir kamerada bu görüntüleri izleyen yolcuları çekebilir mi? Niye? Ben öyle bir şey isterim. Yani kim nasıl tepki vermiş? Mesela... Ama insanların özel hayatı Oktay. Adam uçakta yolculuk yapıyor. Sen onu nasıl çekebilirsin? Ha, ayıp olur değil mi? Ayıp Ayı. tabii ki. Ne bileyim. Mesela ne, ne, nerede takdir kazanıyor tuvaletteki insan? Nerede işte yadırganıyor? O zaten, zaten alkışlardan bunları... belli olur. Ha Zaten özür diliyorum. Ben düzeltmemi de yapayım. Bu arada tuvalete asla ses sistemi koymayacaklarmış. Tuvalete görüntü uçağın çeşitli yerlerine de e, ses sistemi ha, koyacaklar. Bak, o olur. O olur. O, o olur güzel. Ya. Çünkü mesela e, atıyorum. 13 A'da oturan yolcu Evet bir o, rahatsız oldu bir rahatsız. 12 A'dan mı geldi 14 A'dan mı geldi koku onu anlamak onu için Yoksa 13 B mi <gülüyor> Çünkü bir <kaykılma. gülüyor> Bir kaykınma Hemen görüntüler birleşiyor Beyefendi lütfen lavaboya Burası Ne yer... lavabosu ya at aşağı Evet etkileri arttırıldığına göre Attırabiliyoruz derdest oradan gönderin. Çok güzel olacak diyor uzmanlar önümüzdeki yıllarda. Daha rahat Uçak, uçak yolculukları artık nezih olacak. Çünkü uçak kapalı ortam. 12 saat yolculuk yapıyorsun. İçeride 100, 100 küsür yolcu var. Tanımadığın etmediğin de adam var. hepsi inceden inceden şey yapsa çok affedersin. O fıs uçak... fıs fıs. Şimdi öyle bir zaten şey çıkıyormuş. Teknoloji mi? Evet. Fıs fıs öyle bir yeni bir. Ben bir de fuar var ya Teknoloji fuar var ya evet. İstanbul'da. Orada e, konuşuldu. Geçen gün televizyonda seyrettim. Kimin e, görünmez kabahati kime ait? sorusunu cevaplayan. Bunun bir olduğunu düşünün. Havuzlarda boyayan sistemin aynısı Evet. Havada, e, da, havada da olacak. Ortaya çıkacak. Şöyle bir, bir de ben şey... edecek kendini yani. Şöyle Yok gazlı ya. adam. Mıknatıs gibi şöyle küçücük bir şey. Onu tak. Takıyorsun. Onu böyle böyle değişik yerlere yerleştiriyorsun ve işaret ediyormuş. Yani en güzel taraf aha, da aha bu bu. ben yine o fuarlardan birinde gördüm. Şöyle kapıların üstüne asılıyor. Çok hoş bakın. Çok enteresan. Kutu gibi bir şey. Hiçbir algılayamadım önce gördüğüm zaman. Mesela oturuyorsun birden pss diye bir ses duyuyorsun. Ne oldu falan İçeriye hoş bir koku. <gülüyor> <gülüyor> Bu dedim nedir ya? Onun reklamı da vardı Fahir. Andor... Düzenli olarak yapabiliyor yarım saat. Atıyorum mesela 15 dakikada bir. Atıyorum dakikası her dakika. Pıs, Keşke pıs, o reklamlarda pıs. sen önesaydın Fahir ne? ya. Çünkü o reklamlardakiler de bu teknoloji ha diye böyle bakıyorlar. Onlar bir de rol yapıyorlarsa derdi. <gülüyor> Hiç derler. Hiçkese oynatsalardı ona çok... da bir gelir olurdu. Teşekkür ediyorum Oktay Bey <gülüyor> düşün. Ek iş. <gülüyor> evet, bir başka gelişmeyle daha isterseniz. Oktay Bey bizlerle beraber yani Evlilik oldu. teklifini hızlandıran 5 öneri diyor uzmanlar. Evlilik teklifi. Buyurun alalım efendim. Vaktimiz? vaktimiz de az. Vallahi hem genç kızlar hem genç erkekler için öneriler bunlar. İşte birbirini Daha çok seven... genç kızlara galiba. Çünkü beraber olduğum mi? erkek bana bir türlü evlenme teklif etmiyor. Ne yapmalıyım diye düşünenlere yol gösteren bir haber. Buyurun. Şimdi erkekler genelde evlilik teklifinden korkar diyor uzmanlar. Öyle mi? Siz korkuları... ikiniz de evlilik teklif edin. Korktun mu? Yok, ne Sen korkacağım, korkacağım Korkacak bir şey var mı? Arkadaş yok böyle bir Yüzümü şey. Yüzümü almışım. Tıraşımı olmuşum. Esas sana sormamız lazım Ben Bende mi korku var mı? He. Yok canım bende ne korku olacak ya. <gülüyor> Onun korkularını ve endişelerini yok etmeye çalışmak lazım diyor. O derken burada evlilik teklifi beklenen kişi, beklenen o kadın, o kadın, ne kadın? Hayır, burada Kim erkek. Kim teklif edecek? O şerefsiz adam. adamdan bahsediyoruz. Evet, evlenmek ha. istediğinizi Şşş. yumuşak bir biçimde hissettirin. Çok hoşuna gidecek de, hiç rahatsız olmayacaksın falan diyor. Ama bu genç kızları çok kötüyorlar, sevk ediyor. Ne demek? Hiç hissettirmeden sakin ol, ürkütmeyin. Hayır, imha gibi. İma teknolojisinden anlatıyor burada. Tabii onun belli lafları vardır ya. Ne mesela? Ya ben artık akşamları böyle ayrılmak istemiyorum. Hep beraber olsak falan güzel <gülüyor> Orada da salak herif de şey deyince evet ya falan deyince La, o zaman evleneceksin diye. Ama durdu falan diye dediği anda da bitti. Şimdi mesela... Böyle çok zor oluyor. Burada böyle şeyi sonra gece ayrılıyoruz. Telefonlar falan olmuyor. Hep bir an yana olalım Aa tam ya ne olmuyor ne güzel oluyor. Ya güzel benim aklıma niye gelmedi ya? Orada Romantik bir film bitti. mesela. Romantik bir film izlerken ee, ona sizin hayalinizdeki evlilikten veya düğünden bahsedebilirsiniz diye bir öneri vermiş. Bu senin önerine ek olarak bunu da söylüyorum. beyaz gelinlikler falan giymişim. Yavan öneriler başlığı altında verebilir miyiz bu haberi acaba? Tabii canım bu yavanmış yani. Çok. Ona Şimdi... Her herkes, her erkek uyanır ona. Herhalde sevginizin arkadaşları tarafından da sevilmek kadar güzel bir şey olamaz demiş uzmanın bir tanesi. Çünkü onlar sevginize sizden daha iyi bir kadın bulamayacağını söyleyecek olan kişilerdir. Bunun için Bak dedim? dedim kadınlara yönelik haber olduğunu söylemişim. Doğru. Mesela onun arkadaşlarını bir maç akşamı için e, kendi evinize davet edin ve onları güzel bir şekilde ağırlayın. Ne demek ya bu? Bir saniye ya. Maç, maç akşamı, diyorsun, diye. Maç akşamı maç, de. Maç akşamı Biz, bizim adam... bu akşam maç var. Gelin <gülüyor> siz de bizi izleyin mi diyecek. Ondan sonra valla bundan ilk ara bulamazsın diyecek. Hayır, Hayır, maç akşam. Bir ben saniye şimdi maç anladım kaderle o sevgilisinin <gülüyor> maçı var sevgilisin. Halı saha maçı mı var artık neyse. Ha, halı saha, saha maçı. maçının olduğu abi. akşam <gülüyor> onun arkadaşları. ay gelin onun da maçı var deyip ondan <gülüyor> sonra edeyim. ertesi gün Ya sen çok ondan <gülüyor> son... iyisini bulamazsın. <gülüyor> yani Vallahi çok... son, son cümle yine aynı. Üçümüzde <gülüyor> <gülüyor> çok memnun kaldık. Ondan iyisini bulamazsın. Sen neredeydin dün? Sen maçlaydın ya, <gülüyor> o tarafa bir, o tarafa bir Güzel. Ondan sonra bir başka öneri. Ee, bazı evli erkekler evlilikten sonra her şeyi tek başlarına göğüslemek zorunda kalacaklarından korkarlarmış. Tek başterken. <gülüyor> Efendim Bayir. Bayir <gülüyor> yanlış bir şey sordun ya. Bayir. Korkarlar Sevim. derken falan deseydin. <gülüyor> ya esas benim bildiğim evlenmeden önce tek başına bazı şeyler karşılamak. Tabii canım derken. sürekli. Ama evlendikten sonra artık o bu beraber çıkılan bir yol diye düşünüyorum <gülüyor> çok da düşünüyorsun onun, onun için evlilik boyunca her şeyi ucundan tutacağınızı çiftler olarak göstermeniz gerekiyor diyor hocam kutbanda. yaralı parmağı işleyeceğiz diyebilir miyiz hayır yaralı olmasına gerek yok ya parmağı işiyoruz direkt tabii <gülüyor> <gülüyor> ve bir öneri daha var eğer evlilik konusunda Gündeme geldiğinde her şeye rağmen öküz gibi davranıyorsa karşınızda, karşınızdaki yani, erken... O zaman o adam hakkında uyanıktır. O zaman bir de bu önerimize kulak verin diye şöyle bir son öneri. O zaman size tek bir şey yardımcı olacaktır. Evlilikten korkan o adamın yakısına yapışın ve ona şunları söyleyeyim. Bana evlenme... Bana bak bana <gülüyor> Bana evlenme teklifi yapmak için 4 ayım var. Ondan sonra ben olmayacağım. Böyle açık açık ha Bir de süreç ben. veriyor. Dört ay. Tabii süreç. Adam da tut. Affedersin çok affedersin. Madem o kadar şeyse o kadar kendine güveniyorsa ya bana şu anda evlenme teklif edersin ya da ben yokum desin. Dört ay. Ne dört ayıymış o? Fahir sen de az değil misin ya? Ha. Ya da ben yokum. <gülüyor> o zaman da ben yokum. Madem öyle. Yani adamın canına minnet öyle bir laf. Oh, 4, 4 ay abi. belki canını Deme sıkabilir var. ben 4 ay 3, 3. Güncü, 3. ayın başında ben yavaş yavaş araştırmaya başlarım 4 ay bitince D 4 ay sen... sonra seni öldüreceğim mi diyor yoksa ben hayatımdan ben yok Ondan hayır bak bir saniye güzel bir noktaya değindin Ege ondan sonra ben olmayacağım yani senin gittiğin yerde ben olmayacağım anlamına da gelebilir bu senin nereye gideceğin belli değil Vallahi ben bunu... Öldüreceğim dediği olur. Onu açık sorarım önce. Ne diyeceğim? Öldüreceğim mi yoksa terk edip gideceğim. Terk edeceğim. Ha ithamlık o zaman deyip ona göre takviminle hazırlanan. Mesela hazırladım. senin böyle hiçbir niyetin yok. Yani şu anda başka biri olduğunu düşünmeyin istiyorum Ege. Evet. Ve sana böyle bir 4 ay diye bir süre... Bu senin canını sıkmaz mı? Canıma minnet benim. Şimdi 4 ay, 4 ay, ay yani 4, 4 ay 4 ay, ay 4 ay. 4 ay çok güzel bir şey bak. Şimdi Eylül. Süper bir süre lan. Çok uzun bir Eylül, süre değil Ekim, mi? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yıl başında yıl yeni yıl, yeni yıl kararları ve yeni bir hayat diyoruz. Ve yeni yıl hediyesinden de yırtın ee, Bak. E zaten yeni birisi olursa ona da ya, yılbaşı hediyesi ufak tefek bir şey almalık. Çünkü Tabii. ilk başta böyle büyük, ee, büyük bir şey alınır şey mı? Alınmaz. Her şey çok 4, 4, 4 ay 4, uygun 4, mudur yani? Sistem Oho. harika. O Kendi olur. ayağıyla tuzağa düşmüş o kız. Saf. Safım benim. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey, genç kızlar adına ben teşekkür ediyorum size. Yarın sabah 7 ile 10 arasında buluşacağız yine modern sabahlar.